Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Ana. Bendeniz. Bu programda Surahart ve Victoria Kandil Hassı'nın Saygılı Anne, Baba, Saygılı Çocuk kitabının yedinci anahtarını konuşacağız. Şey gibi de alabilirsiniz bu anahtarları. Saygılı Anne, Baba, Saygılı Çocuk alanı yaratmak için tüyolar gibi de alabilirsiniz. Evinizi hatasız bölge yapmak diyor Surahart başlığında. Ne demek Canan hatasız bölge? Hatasız bölge... ...kelime olarak böyle çok hoşuma gitmiyor esas. Hatasız bölge. Hatasız. <gülüyor> Kul olmaz. Kul olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani galiba şey şefkatli bir alan. Herkesin ihtiyaçlarının duyulabildiği bir alan yaratmak gibi. Birbirini herkesin anlamaya çalışmaya çaba göstermesi... Gözetildiğini bilmek Ve kabul galiba Herkes olduğum gibi kabul edilmesi Ailedeki her bireyin e, Suçlanmadan Yargılanmadan e, Güvenmek sanki ya Evet ben bunu yapıyorum ama Annem babam e, Beni bu ailemle kabul ediyor e, Diyebileceği çocuğun bir alanı olması O güven bana çok böyle Çok değerli bir şey geliyor Kabul güven ben şimdi tabi ezberden sen konuşurken zihnim şeyi söyledi. Hemen Mevlana'nın sözünü hatırlattı. Doğruyla yanlışın ötesinde bir yer var. Senle orada buluşalım diyor. Galiba ev içinde böyle bir şey öneriyor. Hatasız bölgenin özelliklerini sayarken şey demiş. Herkes insanların eylemleri ardındaki geçerli sebepleri anlamaya çalışır bu alanda diyor. Hı hı. E, tam senin söylediğin aslında yani... Bir şey olduğunda evde biri bir eylem yaptığında işte diyelim ki yemek yiyeceğiz masaya gelmiyor. İlk aklına gelen ne saygısız çocuk olabilir. İşte böyle bir anda bunu fark edip acaba geçerli ne sebebi var? Hani niye gelmiyor diye meraka yönlenmek gibi bir şey anlıyorum. Evet yani o geçen programda da söyledik. Yani bir şey ...gözlemlemek... ...çok önemli... ...yani göz, her şey gözlemle başlıyor... Yani ...şu anda gerçekten ne oldu... ...yargılamadan... <gülüyor> ...yargılamadan, suçlamadan... E, ...onu yapabilmeyi... ...becermek de bayağı bir hani alıştırma gerektiriyor... ...gerçekten... ...gözlemi böyle beş duyuyla yapabilmek... Hmm, ...şu an gerçekten... ...ne oluyor... ...olan şey bir fark edince zaten hani... ...o etiketlere, yargılara, yorumlara... ...gitmeden fark edince zaten... Orada bir dediğin o duygu, meraka gelebiliyorsun ama öbür türlü zaten yargılarda gidiyorsun başka yerlere ve kendi eski anıların da oluyor herhalde. Yani başka bir yaşadığın bir olay da oluyor. Oradan oradan da bir etikete gidiyorsun. E zaten o etiketi yapıştırdıktan sonra çok zor tekrar geriye dönmek yani şiddetsiz yetişimin de ilk birinci ana şeysi adımı gözlem yapmak yani belki biraz gözlemi tekrar böyle üzerinden geçebiliriz bilmiyorum ee, ne dersin Ya ben aynı fikirdeyim seninle gözlem yapmak yetenek filan değil yani zamanla öğrenilen bir şey ben zamanla öğrendim çünkü ben bir şey olduğunda benim zihnim hızlı bir şekilde yargılıyor değerlendiriyor yorum yapıyor e, sofraya oturduk diyelim ondan sonra ve e, aile bireylerinden biri yemek hazır diyorsun gelmiyor. Bir daha ses, ses duymuyorsun diyelim. Bir daha seslendim yine sesime bir tepki alamadım, cevap alamadım. Bu noktada beni ciddiye almıyor diyebilirim. Ay yine bu e, dik, e, sofraya gelmiyor diyebilirim. Bir sürü şey diyebilirim. Şimdi senin dediğin gibi benim geçmişimde de böyle bir hatıra varsa ondan sonra... ...geçmişteki öfkemi de alır sofraya getiririm. Yani şu anki öfkem artı geçmişteki öfkem. Birdenbire mesela diyelim ki tuvalette olan insan çıkmış gelmiş duymamış beni. Olabilir yani. Ve birdenbire öfke patlatabilirim. Oradan da anlaşmazlık çıkıyor zaten. Evet zaten böyle küçücük şeylerden çıkıyor anlaşmazlık genellikle işte... ...yemeğe zamanında geldin, gelmedin, duymadın... Evet, yani günlük ...kaç hayatta... kere söyledim... Ka evet. ...kalkıp gelmedin işte... ...bilmiyor musun bu saatte evet. ...şimdi bütün bunlar yerine şey dediğimde... ...başka e, bir hal oluyor... ...ya sana iki kere seslendim... E, ...cevap alamadım... ...hayırdır inşallah diyebilirim... ...doğal bir dille ne oluyor... Hani evet. ...orada bambaşka şeyler duyabilirim ve... ...diyor ki... E, ...böyle bir hatasız alanda... Herkes her bireyin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulup gözetileceğine güvenir. Yani burada da aslında kalp kaslarını esnetme yere ben seslendim iki kere yemeye başlayacağım gelmedin <gülüyor> sana ne oldu dediğinde onun dünyasının da saygısızlık kötülük dünyası olarak benim içimde yaşamadığına güvenmek çok önemli. Aslında özetle yine bizim tekrar tekrar söylediğimiz şey. Yargılarını fark et... ...park et... ...gözlem yap... ...gözlemin sende yarattığı duygulardan ihtiyaçlarla bulur. ...bunu yaptığında ama... ...diğerinin gözlemini de duy... ...şimdi gözlem ben yapıyorum... ...kendi hayat lenslerimle yapıyorum... ...aynı zamanda... ...ortak gerçeklikte miyiz... ...ortak gözlemimiz ne... ...orası çok kıymetli geliyor bana... ...evet... E, ...yani... Orada da şu anda böyle aklıma gelen şey mesela gelmiyor yemeğe çünkü son bir beş dakika bir şey seyrediyor, onu bitirip gelmek istiyor. Ama onu söylemiyor çünkü söylerse e, bir azar işitecek. <gülüyor> yani orada da hatasız bölge de, de, derken yani belki onu da söylemeye teşvik etmek ya aynı ben beş dakika daha bu filmi Hı -hı. seyredeceğim beş dakika sonra yemek yesek olur muyu? Gelebilmek sen de işte çorbayı ısıtıyorsun altı tutmak üzere e sen de onun telaşındasın yani bir kere bir kere daha çorbayı ısıtmak istemiyorsun belki işte tekrar başa dönüp ya anlaşmalara gitmek yani hı hı. orada hakikilik de önemli ya evet şu saatte yemek yiyoruz e ben çorbayı on kere ısıtmak istemiyorum bununla ilgili özenle ilgili ne yapabiliriz de yani evdeki anlaşma yapın diye kitabın başında da konuşmuştuk biz de hep. Ee, anlaşmalar yapıyoruz ee, kendi atölyelerimizde bu iki günü nasıl beraber geçireceğiz ile ilgili yani evin içinde de bir anlaşmanın olması senin için neler önemli onun için neler önemli ee, çok heyecanlı bir filmin son beş dakikasını seyretmek istemesini de birazcık orada da ben esneyimdir ama bilmek isterim evet. yani onu bilirsen belki ben de beş dakika sonra ısıtacağım e, yemeği. <gülüyor> Şimdi sen bunları anlatırken hemen gözüm yine kitaba kaydı şeyi görüyorum. Herkes birbiri için hayatı daha güzel ve eğlenceli hale getirmek adına işbirliği yapsa ha. nasıl olur? Çok güzel olur gerçekten. Şimdi hayatı hakikaten hayatı yeniden yeniden yaratmak birlikte yani... Ee, böyle geçmişten gelen kalıp bir takım kuralların içinde Ay. ya da şeylerin içinde değil. Böyle gri geliyor zaten <gülüyor> evet. gözüme. Onun yerine her gün yeniden hayatı birlikte hem senin hem benim için daha güzel ve eğlenceli hale nasıl getirebiliriz? Yani tabii ki bunun için de kaynaklara gidiyorum gene. Yani senin kaynağın kurumuzsa. Yani sen işte bir sürü sıkıntın varsa, sağlık problemin varsa, maddi problemin varsa... ...ya kardeşim nasıl daha güzel hale getireceksin? Kolaylık istiyor insanda birazcık. E halin, bazen bir şey konuşacak, bir şey rica edecek bir halin olmuyor ki. <gülüyor> yani o kaynaklarla tekrar canlılıkla ilgili o kaynaklara nasıl tekrar bağlanabiliriz? Yani orada gerçekten bir kaynak var ve en kolay... Benim keşfettiğim, çok şükür dediğim kaynak şükran. Çünkü hakikaten o kaynak orada duruyor. Yani bir yere gidip para verip bir şey almama gerek yok. <gülüyor> yani orada benim içimde hayata şükranla ilgili küçücük de o kuşun uçuşu, bulutun geçişi, yaprağın düşüşü, kedinin bana bakması yatağımın çarşafının Temiz olması, evdeki kurabiye kokusu, boğazdaki dalgalara bakabilmek, e, nefes alabilmek gibi minik minik minik şeylerle ben o kaynağımı doldurabiliyorum. Çok şükür. Ve buradan da hep onu söylüyorum. Gerçekten bu ulaşabileceğimiz en kolay bir yöntem. Başka bir sürü kaynaklar da var. E, yani orası dolu olmadan... <gülüyor> ...sen o beraber bir şey yapmak için... ...halin kalmıyor zaten ya. Halin yok yani. Ben de çok etkileniyorum bu söylediklerinden... ...birlikte o söylediğin yerlerde bir... E, ...seyahat yaptım. Aynı zamanda... ...benim bir tane... E, ...kendi hayatımda... ...beni çok rahatlatan bir farkındalık... ...hali oluyor zaman zaman. Ben kendime... Mükemmel olmam gerekmediğini hatırlatıyorum sık sık. Burası çok kıymetli. Çünkü biz ödül ve ceza sisteminle yetişiyoruz. Ee, okullarda bizi cici çocuk olduğumuzda ödüllendiriyorlar. Ee, cici çocuk olmadığımızı düşündüklerinde cezalandırıyorlar. Not sistemi zaten öyle. Yani ben ne kadar çalışırsam çalışayım. Mesela matematik dersine ben çok çalışırdım. Hiçbir zaman iyi puan alamazdım hep cezalandırılma hali ee, böyle gelen bir sistem var bu sistemin içinde ödül ve ceza ile yetiştirimiz içinde biz e, mükemmel olduğumuzda ödüllendirildiğimiz için yani on pekiyi alabildiğimde ödüllendirildiğim için bütün hayatıma bu aslında yayılıyor marine olmuşum ben bunun içinde böyle evet. hücreme işlemiş o yüzden de e, hayatın içinde de iyi eş iyi sevgili iyi evlat iyi çocuk İyi anne, iyi baba filan olmaya çalıştıkça, çalıştıkça aslında kendime ne kadar büyük eziyet ediyorum, kendime en şiddetli i̇şkence. olduğum yer. Ya sıradan bir insanım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani bu şiddetsiz iletişim de yeni bir işkence vesilesi olsun hiç istemem kimseye. Ya elimden geldiğince şiddetsiz niyeti, şiddetsizlik niyetiyle şefkatle bir şeyler yapmaya Hata çalışıyorum. Hata yapabilirim ya. Ve mükemmel olmayayım ya. Bugün de böyle. Bugün de kendime e, sistemin bana izin vermediği şeyi yapıyorum ve kendimi rahat bırakıyorum. Bugün de sinirlenmiş olabilirim. Bugün de yargılamış olabilirim. Buradan farkına vardığımda ne yaptığım beni çok büyüttü ve geliştirdi Canan. Buradan farkına vardığımda geçmişte kalmayıp şimdi yeniden hayatı nasıl yaratabilirim? Evet şu anda yeniden şimdi. Evet. Yeni bir seçim. Yeni bir seçim. Evet birazcık böyle e, kanımız kaynasın. E, gene eski bir şarkı ama kargodan söyl e, dinliyoruz. Yıldızların Altında. Benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Sevişme kalmaya hoştur Yıldızların Bir yaşam dile şiddetsiz iletişim programında mükemmel olmadan hayatı yeniden yaratmaya diye bir söz bulduk biraz önce. Canan da dedi ki şükran duyalım. Ya aslında galiba Canan bütün e, mesele şiddetsiz iletişim kurma niyetim her şey dahil içinde dikkatimi istemediğim şeylerden çekip ne istediğime odaklanmak ve kendi istediğim hayatı yaratmak için hem kendimle hem ailemle hem de diğer büyük topluluklarla iletişim içinde olmak. Evet, eee evet aynı şekilde akma şu anda bir şey geldi böyle bir çaresizlik duyuyorum bazen katılımcılar da ayağın nasıl yapacağım ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım diye böyle bir korkuları endişeleri var ve hani tek başına ben nasıl yapacağım ben tamam bunu ilgili öğren, öğrenmek istiyorum geliştirmek istiyorum ama sen iyi haber şu yani birisi buna niyetlenirse sendeki değişim zaten verdiğin cevaplarla karşı tarafa ulaşıyor ve onlarda da bir değişim başlıyor. Yani herkesin şiddet yetişimi öğrenmesi <gülüyor> bir ailede gerekmiyor. Sen bir tek kişi bile öğrense o diğer insanlara onun etkisi çok oluyor. Böyle bir takım sorular geldiği için şu anda onu da açıklamak istedim. O yüzden o hani o korkudan o endişeden ya nasıl olacak bu çıkıp evet olabiliyor. Yani bu iş çalışıyor. Çalıştığı için zaten biz de yıllardır bunu yaymak ve <gülüyor> katkıda bulunmak için anlatıp duruyoruz. Yoksa bir anlamı olmayacak yani bir anlamı var. Onu da burada tekrar paylaşmak istedim. Evet Vivet'in söylediği bir şey geldi benim de aklıma. Bir gün böyle ben... Bir şeylere çok canım sıkılmıştı. Yanımızda Mehtap da vardı. Mehtap da topluktan bir arkadaşımız. Vivet'le buluştuk. Böyle ben şiddetliyle şimdi şu olmuyor, bu olmuyor. İşte ben şunu yapamadım, bunu yapamadım. Böyle bir bayağı ım, çaresizlik duyduğum bir haldeydi. Vivet böyle döndü bana. Arada böyle bir bilge hali vardır. Deniz dedi, bak biliyor musun dedi... Bizim aslında niyetimiz şefkat, empati, toplumsal dönüşüm. Şiddetsiz iletişim eğer bunlara hizmet etmiyorsa yeni bir yol bulalım. Hiçbir şeyi doğru yanlış haline getirmeyelim. ...hayata hizmet ediyorsa devam edelim. O yüzden hayata hizmet ediyorsa bu yöntem... ...deneyip ailende, çocuğunla, ilişkilerinde... ...bir zenginlik yaratıyorsa, bir fark yaratıyorsa çok kıymetli. Eğer değilse zaten eski bildiğimiz yolla gideriz. Benim hayatımda her şey değişti. Şimdi aynı senin dediğin gibi. O yüzden... Ee, o kıtlık bolluk lafları ediyoruz bazen Canan'la ben ihtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda ihtiyaçlarımı karşılamak için bütün iç ve dış kaynakları e, harekete geçirme kapasitem var. Hepimizin var hepimizin içinde o kudret var o zaman farklı bir hayat oluyor. Bir de farkındalık tabii Evet yani öyle bir kaynak olduğunu Ben daha önce bilmiyordum ki <gülüyor> Tabii canım nereden bileyim Bize kimse ne hissediyorsun Neye ihtiyacın var çocuğum dediğinde Estağfurullah hiçbir şeye ihtiyacım yok Ben muhtaç mıyım diye tepki veren evet, bir yani, insandım ben İhtiyacın olduğunu bilmiyorduk Yani ihtiyaç nereden çıktı Bu da nereden çıktı Ne his, his iyiyim kötüyüm Şöyleyim böyleyim diyorduk yani O yüzden orada böyle derya kuyusu Bir yer var bir okyanus var e oradan da e, bu, yani burada tabii sonuçta e, hatasız bölge kurun diyor Sürahar. E tabii orada hatasız bölge kurduğun zaman herkesin e, ihtiyaçlarının önemli olduğu... ...ve bunu karşılamak için bir işbirliği olduğunu görünce zaten bir güven de geliyor. Yani o ailedeki o güven çok önemli yani ben güveniyorum ki ben burada bu evimin içinde... Ee, bir takım anneme babama güvenebilirim. Ee, ben de bir anne olarak çocuğuma güvenebilirim, eşime güvenebilirim. Yani ne kadar güzel bir ortam. Yani orada hiç olmazsa böyle bir alan var ee, ve orada bir kabul var. O da Bu, derin bir bağ oluyor o zaman da. Derin bir bağ oluyor. Bu hatasız bölge kurunu biraz daha görselleştirmek için bir katılımcıdan duyduğum bir fikri söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki evin içinde her an hatasız bölgenin temsilcisi olarak gezmek mümkün olmayabilir kimse için. Şöyle bir şey yapmışlar Canan evde. E, eşiyle de anlaşarak bu bizim seminerlerimize geliyorlar. E, ondan sonra e, bir de Surahart'ın bu hatasız bölge dediği yerin bir oyunu var. E, şidesiletişim.com'da e, mail adresi var. Hatas bölge oyununu alabilirsiniz. Böyle karşılıklı bağlantı kurmak için içinde nasıl oynayacağınızın bilgileri falan olan bir şey. Her neyse bu a, katılımcımız evinde bir... E, ...noktaya bir halı koymuş... Hı. ...hatasız bölge halısı... Hı. ...birkaç da yastık falan koymuş... ...bizim hatasız bölge oyununu da ortaya koymuş... ...demiş ki... ...arada çatışmalar olabilir evde... ...ondan sonra... ...fakat bu halının üstüne geldiğimde... ...elimden geldiğince... ...seni gözlem yaparak... ...yani dört adımla dinlemeye çalışacağım... ...bu oyunda bana yardım edecek... E, ailenin diğer bireylerine zaman zaman çatışma çıktığında davet yapıyormuş. Hadi gelin hatası bölge halısına gidelim. <gülüyor> Tabii beş kere çağırıyorsa dördünde red ama en azından birinde geliyorlarmış. Zamanla bu bir e, gelenek haline gelmiş ailede. Hadi gelelim hatası Hı -hı. bölge alanında. Ya aslında... Bağlantı kuralım. Hadi bağlantı kuralım. Evet. Onunla ilgili de böyle oyunla oyuncul bir şey bulmuşlar. Evet. Bir, Hatas bölge bir, halısı yani. Hatas bölge halısı evet. Buradaki niyet çok önemli yani gerçekten hep en başa da döndüğümüzde, yani eğer niyetimiz ne? Birbirimizi saygıyla dinlediğimiz, bağlantı kurmak istediğimiz bir alan mı yaratmak istiyoruz? Onla bağlandıktan sonra çocuğumuzla ilgili kendimizle ilgili daha önceden de söylediğimiz şeyler var. Yani bir duraklamak, yavaşlamak, bir mola almak... Belki bir yürüyüş yapmak, bir nefes almak, bir arkadaşınla konuşmak. Sonra tekrar kendine bağlantıya geçmek. Kızgınsan kızgınlığın kaynağı ve oradaki düşünceleri tespit etmek. Duygularına bakmak, ihtiyaçlarına bakmak. Tekrar bağlantıya geçmek. Yani oradaki şeyden vazgeçmemek. Diyalogdan. <gülüyor> ben bağlantı kurmakla ilgili de şeyi fark etmeye başladım. Bazen meseleler olması bile... Yani benim son dönem çok yaşadım bunu. Hiçbir şeyi halledemesek bile yani anlaşamasak bile bağlantı kurduğumda anlaşamamak da anlaşabiliyorum. Marshall Rosenberg'in evet. de böyle bir lafı Değil var mi? biliyorsun. Çok, çok seviyorum iyi ki hatırlattın. Ya canım, şu da olabilir yani <gülüyor> insanlık hali her konuda da anlaşamayabiliriz gerçekten. Evet ama bağlantıdayız. <gülüyor> Bağlantıda kalıp Aa, biz hakikaten bu konuda anlaşamıyoruz. Ve bunu biraz zamana yayalım filan gibi haller de var hayatın içinde. Evet yani küsüp geç e, sırtını dönüp gitmek değil orada. Gene el ele insanla bu Farkı konuda anlaşamadık. anlaşamadık. Evet. Biz şeyi söyleyeyim şu geldi aklıma biz Canan'la dört sene kadar radyo programını nasıl yapacağımız konusunda anlaşamadık. Ama anlaşamadığımızda anlaştığımız için. İş birliği oldu. İşbirliği oldu ve şu an o kadar mutluyum ki seninle birlikte olduğuma <gülüyor> Canan. İyi ki böyle oldu. En güzel, beni en mutlu eden çözüm oldu. Evet, süreçte birlikte öğrenmekle de işte böyle bir şey. Yani gerçekten süreçte birlikte öğrendik. Evet. Ama ihtiyaçlarımızdan hiç vazgeçmedik farkındaysan. Evet. Hayalimizden. Evet. Değil mi? Hayalimizden hiç vazgeçmedik. Onu sıkı sıkıya tuttuk. Ve sonunda ikimizin de hiç beklemediği bir tarzda bambaşka bir radyo programı oldu. Bu e, hayatın içinde belki o hatasız bölge halısı belki kalesi Evet yani güzel oraya gidip çıktı. bağlantı kurmakla adım atabiliriz hayatı yeniden yaratmaya. Evet, topluğun etkinliklerini bir duyurur musun? Şedesteşim Türkiye, Şedesteşim e, Facebook ve Instagram sayfalarından takip etmenizi Şiddetle tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizim de empatinin gücü benim Deniz'in Deniz Batar Instagram zaten yazıyorsunuz sağ olun. Teknik bir sebepten dolayı podcastlarımıza bir takım gecikmeler oldu ama yarından itibaren hepsi yüklenmiş olacak. Ee, çok soruyorsunuz ve böyle hoşuma gidiyor. Aa, fark ediliyoruz dinleniyoruz diye. Ee, tekrar dimsi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.